<gülüyor> Elhamdülillah. was en ala Rasulillah. Evet arkadaşlar biz derse başladık. Evet. Abdestin alınış şeklini geçen hafta söyledik. Şekil itibarıyla hatta Yusuf kardeş bize böyle bir uygulama göstermişti değil mi? Ve demiştik ki abdestin sıhhat şartları nelerdir? Sıhhat şartları, abdestin sıhhat şartları. Geçen hafta bunları saymıştık. Neydi arkadaşlar? Yok neydi? Neyle başlıyorduk abdeste? Bismillah. Bismillah. Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Ne buyurmuştu? Besmelesi olmayanın abdesti yoktur. Abdesti olmayanın da namazı yoktur. Velhası böyle devam ediyor. O yüzden demiştik ki besmele abdestin sıhhat şartıdır. Değil mi? Canlı, başladık, unuttum, ha, yine Yine getireceksin. Başla Evet evet. tabi bunun ilki niyet de demiştik değil mi niyetin ne olduğunu anlatmıştık hatırladınız değil mi geçen hafta yani niyet demek dille söylemek değildir kalbin kastetmesidir demiştik İkincisi besmele demiştik üçüncüsü de muallat evet peş peşe yıkamak yani bu peş peşeden yıkamaktan kasıt hani adam abdestini aldı sonra işi çıktı yüzünü yıkadı orada kalmıştı bir saat sonra ayaklarını yıkamak öyle değil yani Dolayısıyla is yani heel belangrijk punt. Deze is een heel belangrijk punt. Deze is een heel belangrijk punt. Deze is een heel belangrijk punt. Deze is een heel belangrijk punt. Deze is een heel een heel belangrijk punt. Deze is een heel belangrijk punt. Deze is een heel belangrijk punt. Deze 1 ve 2 1 ve 2 bunları bilin soracağım sormamız gerekir yüzü yıkamak yüzü yıkamak ancak yüz derken ağız ve burnu da kattığımız için 1 ve 2 dedik buna yani yüz yüz dediğimiz zaman burun Ve ağız, yani ağızı mazmaza yapmak, burnuna da istinşak yapmak da yüz içerisine girerler. İkincisi, yani üçü daha doğrusu, elleri dirseklere kadar yıkamak. Dört ve beş, başın tamamını mesh etmek. birazdan açıklayacağım bunları. Evet, başın tamamını mesh ve baş dediğimiz zaman kulakları da dahil ediyoruz. Onu da açıklayacağız. Altıncısı ayakları topuklara kadar yıkamak. Çünkü Yüce Rabbimiz Maide Suresi altıncı ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edin. Her iki topuğunuza kadar ayaklarınızı da Yıkayın. Maide suresi 6. ayet. Şimdi bu ayet mücmel bir ayettir. Yani ne demek istiyorum? Bu ayette işte şurada saydığımız 6 maddenin farz olduğu hani abdestin farzlarını sayarken ne dedik? 100 dedik değil mi? Peki 100 de dediğimiz zaman Biz bilmiyoruz ki bunun içinde ağız ve burun var mı? Biz farzları çıkartırken yüz dedik. Ondan sonra dirseklere kadar eller dedik değil mi? Başın mesh dedik. Ve ayaklar dedik. Bu mücmeldir. Yani açıklanmaya muhtaçtır. Dolayısıyla bu ayeti doğru anlamak için nereye müracaat edeceğiz? Bakacağız ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl abdest aldı? Bu ayeti nasıl pratiğe döktü ve biz de aynı onun aldığı gibi alacağız. Niçin? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hudu anni menâsikûk. İbadetlerinizi benden öğreniniz. Mazmaza ve istinşak yapmanın yüzü yıkamaya dahil olmasının ve bunlara da vacip, Olmasının sebebi Yüce Allah'ın kitabında yüzü yıkamayı emretmiş olması ve Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'in de her abdest alışında bu işleri devamlı yaptığının sabit olmasıdır. Arkadaşlar... Dikkat ederseniz yüz dedik ancak dedik ki ağız ve burun da vacip gördük. Yani dedik ki farzdır. Niçin? İçimizde Hanefi olan arkadaşlar var değil mi? Hanefi olan arkadaşlar kendi mezheplerini biliyorlarsa söylesinler. Evet. Kendi mezheplerinde bunun cevabına baksınlar. Mesela Hanefi mezhebinde Ağza ve buruna su vermek abdestte nedir? Sünnettir. Onlar da elki sünnettir. Ama biz dikkat edin biz farzlar içerisinde bunu saydık. Ve dedik ki bunun sebebi şu. Aleyhissalatu vesselam bunu hiç terk etmedi. Sünnettir demek ne demektir? Yani sünneti terk ettiği zaman bir kimse, ileride gelecek feabdestin sünnetlerinde göreceksiniz, sünneti terk ettiği zaman o ibadeti makbuldur. Aynı şunun gibi yani bir kimse namazın hep farzları kılsa o kişiyi musallidir yani namaz kılan birisidir. Sünnetleri terk etmekten ötürü günahı yoktur. Ancak ecir almaz. Ha, bu demek değildir sünneti küçümseyelim ama akşama kadar bin rekat sünnet kılsa bir rekatlık farzın yerini tutmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani farz yerine gelmesi Allah Azza ve Celle'nin emridir. Yani bir insan e, abdest alırken şurada saydığım altı maddeyi yerine getirirse abdest almıştır ancak biz abdestin sünnetlerini de sayacağız aleyhisselatü vesselam'ın yaptığı gibi ancak ben burada önemli bir şey söylüyorum Hanefi olan arkadaşlar ya da Hanefi fıkhında onlar için abdestteyken bir kişi ağzına ve burnuna su vermezse bile verirse sünnettir sevap alır vermezse yüzünü yıkaması yeterlidir Ancak onlar diyorlar ki peki gusulde onlar diyorlar ki ağız ve burun vücudun dışı değildir içidir diyorlar. İçidir yani iç kısma giriyor ağız ve burun. Allah ise emretti ki yüzü yıkayınız. Diğer alimler de diyorlar ki hayır ağız ve burun aleyhissalatü vesselam yüzünü her yıkamadı ağzına ve burnuna verdi. Birazdan onun delillerini söyleyeceğim. Peki o zaman soruyoruz Hanefi fukhasına. Gusulde diyorlar ki gusulde diyorlar ağza ve buruna su vermek farzdır. O zaman biz onlara diyoruz ki e hani bu vücudun içi kısmıydı? Abdeste diyorsun ki içtir. E gusla gelirken demiyorsun içtir diyor o zaman bunu dıştan sayıyorsun. Biz delile bağlıyız arkadaşlar. O yüzden benim bizim kendi imamımızdan bile gelse ey hata yaptığı yerde deriz ki Allah ona rahmet etsin ama şu konuda yanıldı. Bize düşen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiklerine uymaktır. Bunun nedenlerini anlatmıştık. Yani sünnete sarılmanın ve veya Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine sarılmanın önemini değinmiştik. Şimdi dikkat edin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest alış şeklini rivayet eden ve abdest alışını açıklayan bütün raviler... Bunu böylece rivayet etmişlerdir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de emrolunan yüzü yıkama şeklinin beraberinde mazmaza ve istinşakı da içerdiğini göstermektedir. Yani mazmaza ve istinşak da içine girmektedir. Mesela daha iyi anlayın diye söylüyorum. Bir kişi geldi, elini üç defa yıkamadı, bir defa yıkadı. Ağzına bir defa su verdi, burnuna su bir defa su verdi. Yüzünü bir defa yıkadı. Başını bir defa mesletti. Kollarını veya ayaklarını bir defa. Bu adamın namazı nedir? Şey, Sahihtir. Çünkü bir defa farzdır. Müfak İki müfak ve üç sünnettir. sünnettir. Dört. Farklı. Mekruhtur. Bitti. Ya daha temiz. Hayır. Ölçüyü Resulü Set ve Sayan belirlemiştir. Farzı bunu söylüyorum. Yani ancak hiç vermedi. Olmaz. Bakınız az önce okuduğum hadiste. Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mazmaza ve istinşak yaptığı görülüyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu buyruklarında da mazmaza ve istinşak yani ağız ve buruna su vermek haber verilmiştir. Sizden herhangi bir kimse abdest aldığı zaman burnuna su versin ve sonra onu dışarıya çıkarsın. Yani burnuna versin ve nefesiyle ey onu dışarıya atsın. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Oruçlu olma hali dışında ileri derecede istinşak yap. Suyu burnuna iyice çek. Mazmaza ve istinşak. Maalesef, maalesef günümüzde bazı insanlar oruç tuttukları halde oruçlu iken ağzına veya burnuna su vermiyor. Niçin? Halbuki bir farzı terk etti. Abdesti makbul değil. Oruç olduğu için ağzına ve burnuna su vermiyor. Bu doğru değildir. Hadiste ne buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Lütfen bu hadisi okuyacağım. Bana biriniz yorumlasın. Az önce okuduğum aziz. Oruçlu olma hali dışında istinşak yaptığın zaman ileri derecede yap. Bu ne demek? Fazla çekme. Ha. <Gülüyor> ha. Suyu fazla çekme. Çek. Çek. Oruçlu değilsen? Oruçlu ki fazla çekme diyor. Ha, evet. Evet. Yok oruçlu değilsen ya fazla çek diyor. Ha burada peki Neyden işte bizine hiyette o zaman senin dediğin. Aleyhissat vesselam diyor ki oruçlu değil isen mazmaza yani ağzı çalkalama ve istinşak buruna su çekmeyi abart. Yani burun kemiğin sızlasın. Ama oruç musun? Ey o zaman mazmaza ağzı çalkalamayı Yapma, az bir şey ağzına su alır, boşaltırsın, burnuna az bir şey değdirir şey yaparsın ama bunu ister bir defa yap, ister iki, ister üç ama en az bir defa yapmak nedir? Farzdır. Evet farzdır. Dolayısıyla burada Hanefi olan kardeşler yanılıyorlar. Niçin? Çünkü bu vücudun dışındandır. Aleyhisselatü Vesselam bunu hiç terk etmemesi bunu gösterir. Ve aleyhissalatü vesselam emrederek diyor ki böyle yap. Oruçlu halinde de ne yapar? Fazla çekmez, abartmaz. Ama oruçlu değilse onu abartarak yani böyle iyice çeker. Hey Allah'a tövbe istiğfar edeceksin bundan ötürü. Hayır. Tövbe istiğfar edeceksin bundan ötürü. Başın tamamının mesh edilmesinin. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Abdest aldığın zaman mazmaza yap. Suyu ağzında çalkala buyuruyor Ali Seyyid ve Selam. Ey Ebu Davud'da geçen hadiste, her iki de hadiste Ebu Davud'da geçiyor. Sahih hadisler. Yine başın tamamının meshedilmesinin vacibliğine gelince. Şimdi arkadaşlar ben bunu söylemeden önce siz abdest alırken mesela başınızı nasıl meshediyorsunuz? Örnek verelim. Bir Hanefi nasıl alıyor? Göster delikanlı senin saçların da uzun. Nasıl mesh başını? Şöyle mi değdiriyorsun suyu? Önemli değil. Şu şekilde mi? Şurayı. Heh. Şu üçte birini diyorlar değil mi? Şöyle. Şöyle yapamam. Şöyle değdirem var bazıları. Bir kıl ıslansa yeterdir. Evet diyenler var. Doğrudur. Bir kıl diyorlar. Şura diyorlar. Yani Hatta bu konuyu Ne, e, neyse bu bundan sonra söyleyeyim onu da birine güldüm. Allah'u Ekber. Arkadaşlar biz dikkat edin. Abdestin farzlarını sayarken ne dedik? Başın <gülüyor> <gülüyor> başın tamam, tamam, tamam. <gülüyor> Yahya başın tamam. Evet başın tamamının meshedilmesi dedik biz. Bu mi acaba? Şimdi getireceğiz delillendireceğiz. Ama bir kimisi yani esasta esasta esasta e, biz abdestin nasıl alındığını inşallah sonra göstereceğiz. Ancak başın tamamından kastımız Allah Resulü başını mesh ederken, şu şekilde mesela suyu aldı. Şu şekilde elini arkaya götürür. Saç bitimine kadar sonra tekrar öne kadar getirirdi Aleyhisselatü Vesselam. Yani başladığı yerden saçın bittiği yere ondan sonra buraya kadar tekrar getirirdi. Böylelikle baş Mes olur. Şimdi kadın erkek için geçerli tabi biz başı kastediyoruz kadının saçı uzundur bu demek değil elini yürütsün saçı boyunca öyle değil. Yani başın erkek için baş saçın bittiği yer başın bittiği yerdir yani burası. Dolayısıyla oraya kadar getirir geri götürürdü. Peki nereden çıkmış? Üçte biri yeter, üçte işte bir kıl yeter. Bunu Bunun inşallah delillerini söyleyelim yani nedenini söyleyelim. Biz bunun başın tamamının mesledilmesinin vacip, vacip dediğim zaman da farzdır. Sadece hanefiler vacibi farza yakın diye yorumlamışlardır. Ancak bütün ülemaya göre ve e, e, Arap lugatında e, vacibe demek ey vacip oldu yani farz oldu anlamındadır. Yani biz hanefilerin anladığı manada kastetmiyoruz. Bizim derslerimizde ifade ettiğimiz vacip farz anlamındadır. Tamam. Evet biz bunun vacip olduğunu söyledik. Bu Kur'an-ı Kerim'deki mesh emrinin mücmel olmasından dolayıdır. Yani ne demek? Yani anlamı kapalı. Baş mesh diyor Allah ama nasıl olduğu bu kapalı. Ayete göre kapalı. Böyle bir durumda mücmelin açıklanması için sünnete başvurmak gerekir değil mi? Evet, Buhari ve Müslim ile başka eserlerde sabit olduğuna göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başını tamamen mesh etmiştir. İşte bu başı eksiksiz methetme, mesh etmenin vacipliğine delildir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'den gelen rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam nasıl başını mesh etti? Az önce gösterdiğim gibi. O zaman bunun aksini iddia eden delil getirmek zorundadır. Ancak onlar Muhire radıyallahu anhün şu hadisine göre dayanarak söylüyorlarsa başının ön kısmını ve sarığın üzerini meshetmiştir. Muhire'den gelen hadiste. Başın ön kısmını ve sarığın üzerini meshetmiştir. Diye bir itiraz ileri sürecek olurlarsa onlara şu cevabı veririz. Onun sadece başının ön kısmını mesh etmesi, başının diğer kısımlarını mesh etmeyi sarığın üzerinden tamamlamış olduğundandır. Bu rivayette başın ön kısmını ya da sarık üzerinde meshi tamamlamaksızın, başın bir bölümünü mesh etmekle yetinmenin caiz olduğuna dair bir delil yoktur. Yani aleyhissalatü vesselam, Onlar Mughire bin Şube'den delil getiriyorlar. Diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam başının ön kısmını yani şu ne diyorlar ismine yani bir sarık diye böyle biliniyor. Başını örten örtü Aleyhisselatü Vesselam saçının bir kısmı buradan görünüyordu. Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Burayı mes etti. Ancak burayı mes ettikten sonra örtünün üzerinden devam etti. Anladınız mı? Burayı mes ettikten sonra saçın görünen kısmını sarığın altında... Dikkat edin. Bu kalan örtünün altında yani örtüyü çıkarmadı abdest almak için. Saçın kalan kısmını meshettikten sonra halisat olsa örtünün üzerinden elleriyle meshetmeye devam etti. Aynı çoraptaki mes gibi. Bu da ileride gelecek. Bu da ileride gelecek ve üç türlü başın meshetme şekli vardır. Üç türlü. Başın tamamen meshedilmesi vaciptir başını meshedecek kimse dilerse sadece başının üzerine mesheder dilerse yalnızca sarığın üzerine mesheder dilerse hem başını hem de sarığı mesheder. Hepsi sahih ve sabittir. Yani üç türlü uygulama var. Baş açıksa ne yaparız arkadaşlar? Tamam. Tamamını meshederiz. Baş örtülüyse dilersek başın bir kısmı ile beraber örtüyü dilersek de sadece örtüyü meshedebiliriz. Tıpkı tekrar edeyim. Tıpkı mes, ey meslele mesledilmesi gibi. Bu üç türlüdür. Evet Bırakın buyurun. Sanım için mi geçerlidir? Hayır hayır başı örten neyse. He, bir şey neyse. Takke. He, yani takkenin arkadaşlar şunu unutmayınız. Hayır bayanlar için soruyor. He, geleceğim oraya. Bayanlar için de aynı şey söz konusudur. İster başörtülerini açarlar. Tamam mı? Baş örtülerini yani mesela çıkartır abdest alır. Dilerse eğer başı kapalıysa dilerse üstünden mesh eder. Bunda hiçbir fark yoktur. Fazilet bakımından da daha fark yoktur. Yani diyemeyiz ki vallahi şunu yapsın daha hayırlıdır. Ve o zamanlar gerçekten e, o dönemlerde böyle bazı sarıklar böyle çok şey yapıyorlardı. Böyle ha, sarı yolla açmak çok zordu. İşte bu söylediklerim delil zaten konuyla ilgili. Baş başla ilgili deliller. Ama şunu söyleyeceğim, delil isteyeceğim. Kim derse ki üçte biri meshedilir, biz de deriz ki buyur bize delil gettir. Buyurun, biz hemen size teslim olalım. Ama delil yok. Muhira bir şubeden gelen delildi. Ali Seyyid Aleyhisselam başının ön kısmını messetti ama daha sonra sarıkla tekrar devam etti. Ancak onlar bunu buna şey yapıyorlar. Halbuki Ali Seyyid Aleyhisselam dedim ya o zamanın şartlarında örtüleri sarıyorlardı. Açmak zor olduğu için Hz. Aişe (s.a.v.) açmaksızın üzerinden direkt ne yapıyordu? Sarılı da meshediyordu. İşte bu başın meshedilmesidir. Buradan üçte birlik bir kısım çıkmaz. Çünkü Hz. Aişe (s.a.v.) başı açıkken veya başı örtüsü örtülüyken nasıl uyguladığı ortadadır. Bu sebeple başın tamamının vacip olması en uygun olan, en racih olan görüştür. Ve ben, bir hoca arkadaş anlattı bana, diyor ki, birisini gördüm, böyle abdest alırken başını mesh etti. Ona dedim ki, ya tamamını mesh et. O da dedi ki, çünkü sünnettir dedim. Tamam da diyor, o sünnet ama bu da farz diyor. Şimdi adam öyle bir anlamış ki, senin dediğini yapsam sünneti yerine getireceğim. Ama üçte birini mesh <gülüyor> farzdır. Yani böyle garip bir şey anlamış yani. Farz olan emrin, sünnete uygun şekliyle yerine getirileceğini anlayamıyor yani. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar farzları sayarken ayette ifade edildiği gibi yani yüz, baş, eller, kollara kadar ayaklar bunların hepsini gördük. Ancak dikkat edin başın mesh derken Başla beraber neyi saydık? İki, bir de kulaklar. Kulaklar dedik. Niçin? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor El-udunani minel ras İki kulak baştandır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Onu da inşallah ileride uygulamada göstereceğiz. Yani kişi ne yapacak? Şu işaret parmaklarıyla kulağın iç kısmını baş parmaklarıyla da kulağın arka kısmını mesh edebilir ancak başını messetti bunun için ayrıyeten su alması gerekir mi gerekmez mi bu konuda ilim ehlinin arasında ihtilaf var. Kimisi diyor ki alması gerekir, kimisi diyor alması gerekmez. Ancak en racih olan görüş İmam Elbani rahimeullah diyor ki başını messettikten sonra eğer ihtiyaç duyarsa ey su alır, kulaklarını mesheder. Eğer ihtiyaç duymazsa en ik is hier en die binnen de bunnen. Ik heb hier een kusje en een kusje en een kusje. Ik heb hier een kusje en een kusje. Ik heb hier en Ik een en Ik heb hier Ik en Ik en Bunu yapanlar delilleri söyleyebilirler mi? Çünkü biz delile göre almıyoruz. Evet. Yani delille almıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz takliden yani çevreden bakarak alıyoruz. Arkadaşlar. Namaz hocası kitaplarında önü meshetmek diye geçiyorsan. Evet biliyorum. Namaz hocası kitaplarında ama. O namaz hocası kime ait? O kişi kim? Bunlar. Fotoğraflı şeylerde böyle gösteriyorlar. Evet. Doğrudur gösterirler. Ancak bunun bir delili yoktur. Bu bir bidattır. İnşallah doğru olanı öğreniyoruz herhalde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yapmadıysa biz de yapmayız. Dikkat edin Aleyhisselam başını meshederken başlıyor ense bitimine yani kök şey kıl bitimine kadar, saç bitimine kadar. Sonra öne geliyor. Sonra kulaklar meshediliyor. Ense yok. Bir gün bir imam arkadaşla bu konuyu konuşurken dedim ki yani size düşen dedim doğruyu öğretmektir. Size düşen doğruyu öğretmektir. Siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in yaptığını yapınız. Din ondan alınır. Aleyhisselatü Vesselam'in emrettiğini emredin. Bu bid'atleri insanlara terk ettirin dedim. Daha sonra bu arkadaş Rudani'de, belki burada vardır Rudani değil mi? O Rudani hadis, baktım bir kaynak olarak getirmiş onu. Bana dedi ki, ben delil buldum dedi. Başlığa baktım. Başlık şu Türkçe başlıktan bahsediyorum başın ve ensenin mesh edilmesi. başlık bu arkadaşlar dikkat edin başın ve ensenin mesh edilmesi. bunu okuyan ne anlar baş ve ense nasıl mesh edilir, değil mi hadisi okuyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başın tamamını mesh eder, saç bitiminde bitirirdi Hadis bu, Arapça lafzında bu, ama yazar arkadaş, mütercim arkadaş, hanefi olduğu için kendine göre başlık atmış oraya. Dikkat ediyor musunuz tehlikeleri? Diye, yani? e, Arapça'da yazmıyor, he. Ç Türkçe başlığı bile böyle açmış adam, Başlığı, yani başlık atmış altına konuyu yazacak. Aynı şunun gibi buraya yazmış, burada da hadis yazıyor. Allah'tan Arapça metni vardı. Arapça metninde de, hocaya dedim hocam burada enseden nereden bahsediliyor? Ali Aleyhisselatü vesselam ee, başını mesh ederken e, başın saç başlangıcından başlar, saç bitimine kadar elini yürütürdü diye geçiyor. Dedim burada bana gösterir misin? Allah rızası için dedim. Bu nedir ya? Bu nedir? Aynı cemreleri taşlamaya şeytan taşlama dedikleri gibi. Bizim Türk hacılar da gidiyor orada şeytan arıyor. Zannediyor şeytanla vuruştum. Yani bu yanlıştır. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam nasıl abdest aldığı mütevâtir derecede bütün delilleriyle sabittir. Birçok rivayetleri var. Ama bir tanesinde Aleyhisselatü Vesselam elini böyle yapmış. Bir gün birisiyle yine ben böyle bir yerde konuşurken. Bir tane amca vardı. Dedi ki. Dedi ki yani. Yani. Ya yapsak dedi ne olur yani? daha temiz olmaz mı dedi? Eğer dedim mantık daha temiz olmasıysa doğrudur. Kafanı çeşmenin altına koyabilirsin mesela dedim. Yani eğer mantık buysa sen niçin ağzınla burnunla üç defayla uğraşıyorsun? Sok kafanı çeşmenin altına. Dolayısıyla bu din değildir. İbadet Rasulullah Aleyhissalatu vesselam'in yaptığını yapmaktır. Niçin? Demin dedik ki üç defa vermek sünnet dört dedik. Mekruh. Artık bitti. Kimin de biliyorsunuz vesvese olur. Şeytan onunla uğraşır, veriyor, bitmiyor. bitmiyor. İşte bu şeytanlandır. O takva değildir. şeytanlandır. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam'ın koyduğu ölçüye dikkat edeceğiz. O zaman dirsek diyor ya ayetleri. Dirseği taşımak, taşırmak. He, geleceğim ona inşallah. Şimdi... Burada bunu sayarken sakalı hilallemeyi de yedinci madde yani o altı ve bunun izahını yaptık baş meshetime. Sakalı hilallemek. Bu bazı kaynakları açıp bakarsanız ya da bazı fıkıh kitaplarında sünnetler kısmında geçer. Ancak biz burada bunun farzlar arasında olduğunu söylüyoruz Kur'an ve sünnete göre. Bu konuyu açıklarken sakalı hilallemeyi farz olarak görüyoruz. Tabi Cemal kardeş doğru söylüyor diyor ki o senin sakalın diyordu bana bir ara. Yani her sakal için değil yani bazı arkadaşlar sakalları seyrektir veyahut azdır. Ancak Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam abdest alınırken bir avuç su alır onu çenesinin altından sakalının arasına sokar Ve onunla sakalını hilallerdi. Ve sonra da şöyle derdi. Aziz ve celil olan Rabbim bana böylece emir buyurmuştur. Anladınız mı buradan niçin farz dediğimizi? Niçin? Hekede emarani Rabbi. Benim Rabbim diyor bu şekilde yapmamı emretti. Emir nedir? Farzdır. Dolayısıyla bunun farz olmasının sebebi bu. E yani abde, yüzünü yıkadın sonra bir avuç su alır. Sakalının arasına aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Hilalliyordu. Bu sayısal önemli bir husus. Sayısal olarak bir şey sayısal olarak, e, diğer şeylerde var. Yani bu sakalın şey yapılması yeterli. Ancak bütün abdestin eylemlerinde üç defa yapmak sünnettir. Hepsi öyledir. Evet. Ona geleceğiz. Sekizincisi el ve ayak parmaklarını hilallemek. Bizim belki hafife aldığımız, dikkat edin farzların içerisinde sayıyoruz. Çünkü Resulullah şöyle buyurmuştur. İyice abdest al. Parmak aralarını hilalle. Aralarına su girmesini sağla. Oruçlu olma hali müstesna iyice istinşak yap. Dolayısıyla nasıl ki onları farzlar arasında saydık yani Şu parmak aralarının hilallenmesi, suyun iyice alması veya parmak aralarının serçe parmağıyla hilallenmesi aleyhissalat ve selam bunları bu şekilde emretmiştir. Evet arkadaşlar farzları deyip burada bitireceğim. Ondan sonra asipse önümüzdeki hafta abdestin sünnetlerini konuşacağız. Ama haftaya sorduğumda, ben bu farzları sorduğumda veya akaid dersleri, hele hele bazı arkadaşlar balıkları bitirip geliyorlar. O yüzden Allah rızası için bunları tabibik edin, lütfen bunlara riayet edin. Gereklerini yerine getirin. Ee, burada dersi noktalıyoruz. Ve hedevallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sübhaneke allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa enti. Ik sta van filo